94.9 açık radyoda açık yeşil başlıyor benim İchağin. Ben de Ömer Madra ve destekçimiz Dilek Sağıroğlu'na teşekkür ediyoruz. Evet bugün bir konuğumuz var. Önemli bir konuğumuz. Türkiye'nin en önemli doğa korumacılarından ve bilim insanlarından biri. Utah Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan ve aynı zamanda Kuzey Doğan'ın kurucusu Çağan Şekercioğlu telefon attığımızda günaydın Çağan Bey. Günaydın, nasılsınız? Teşekkürler, Günaydın. hoş geldiniz. Ee, Çağan Şekercioğlu ile biz e, bir süredir hep konuşmak istiyoruz. En önemli nedeni yaptığı son çalışmalar tabii, ama ondan da e, öte, geçen sene yayınlanan çok önemli bir e, makalesi var bir grupla birlikte e, yayınladığı Biological Conservation dergisinde çıkan ve Türkiye'nin küresel önemdeki biyoçeşitliliği krizde başlığını taşıyan çok uzun kapsamlı bir yazı yaklaşık 18 sayfalık bir yazı yüzlerce referansı olan ve baştan sona aslında yazı Türkiye'deki doğa korumacılık meselelerinin ötesinde ekoloji sorununu analiz eden aslında e, tehdit altındaki türler vesaire üzerinden analiz eden çok önemli bir yazı bence. Biraz bu yazıdan bahsedip Peki. ardından da e, son çalışmalarınız Kuzey Doğa'da neler yapıyorsunuz oraya doğru gidelim e, istiyoruz bugün. E, evet. E, birazcık buyurun. bu yazıdan e, siz başlarsanız bahsetmeye biz de sorularla devam edelim. Tamam. Şimdi bu yazı esasında e, bayağı bir geçmişi var. İlk, 2003 yılında yazmaya karar verdim hatta e, dergi editörüyle de konuştum ilgilenir misiniz diye tabii ki ilgileniriz dediler ama e, ve e, bunun sebebi de e, ben e, işte kaç yılından beri 93'ten beri e, ABD'deyim işte bursla Harvard Üniversitesi'nde okudum sonra yine e, Bursa Stanford Üniversitesi'nde doktora mı yaptım ve sürekli de orada tabii Türkiye'nin bir e, tanıtım elçisi gibi özellikle doğa ve biyoçeşitliliği konusunda yani insanlara anlatıyorum ülkemizin zengin doğasını ve biyoçeşitliğini ee, Ama e, şunu anladım yani hiç tanınmıyor Türkiye'nin bu zenginliği. Öyle ki uzmanlar bile e, Harvard Üniversitesi'ndeki biyo coğrafya hocam bile Türkiye'de e, en kuzeyde Türkiye, dünyada çay yetiştiğini bilmiyordu. İşte Çin diye anlatıyordu derste. Ve e, işte birçok insana bahsedince mesela Türkiye'de kurtlar var biz. E, şeyde e, kartı kurtları araştırıyoruz deyince herkes Türkiye'de kurt mu var gibi sorular soruyordu. Ve işte yıllardır e, sürekli insanlara anlatmaktan da yoruldum biraz. 2003 yılında dedim ki ya ben bunların hepsini derleme makalesi olarak Türkiye'nin bir çeşitli farklı gruplar, ekosistemleri e, doğal sorunları, doğa koruma sorunları bir derleme makalesi olarak hepsini toparlayayım. Yani sürekli dil döküp anlatacağımı insanlara makalemi vereyim diye düşündüm. Ama, Ve o zamandan bu e Buyurun. Ama e, makalenin başlığı Türkiye'nin çok zengin bir biyoçeşitliliği var olmamış. E, Biyoçeşitlilik krizde olmuş öyle değil mi? Yani evet. Aslında ön Şimdi, plana çıkan bu kriz. Tabii e, yani şunu da düşün, düşünürsek yani 2003 yılından bu yana bu kriz çok arttı. Yani ilk başta öyle bir plan vardı ve zaten bu kadar bilginin derlenmesi de, e, hem yıllar aldı hem de derlendikçe e, giderek olayın kriz boyutu ön plana çıktı ve e, öyle ki en sonunda baktım ki e, yani bu esasında bir e, bunu istesem ansiklopedi olur bitmez. 2009 yılında e, İTÜ'de bir e, çalıştığa yaptık biz. İşte e, yurt dışında çalışan e, genç e, ekoloji ve e, evrim konusunda çalışan bilim insanları. Nisa e, Dalses hocamız organize etti. takta e, destek verdi. Yani o çalıştığı dedim ki işte şöyle bir makale var ve bu e, bunu biz hep beraber e, oturalım. Herkes bir tarafından tutsun, işte e, bitirelim ve e, detaylı bir inceleme olsun. Ve e, bu şekilde işte e, bitki konusunda uzun olan arkadaşlarımız e, onlarla bitkilerle ilgili bir şeyler yazdı. İşte böcekler, e, efendim deniz canları, iklim e, vesaire. Ve işte ben de e, toparladım, e, işte kendi yazdıklarımı ekledim. Üstüne de e, en güncel bilgileri koyduk. Bu şekilde 21 bin kelimelik, yaklaşık 247 referanslı güzel bir çalışma oldu ve ben özellikle bu son iki yılda Makaleyi toparlarken bitirirken yani anladım ki zaten farkındaydım Kuzeydoğan dolayı durum gerçekten çok vahim öyle ki artık Makale bitmiş PDF'i gelmiş son düzeltmeler yapıyoruz bas baskıya gidecek. Yani ben düzeltmeyi yapıyorum aynı hafta yeni bir kriz çıkıyor ama yani böyle ciddi bir işte sorun yaşa yaşanıyor. Yeni bir işte kanun çıkıyor Türkiye'nin çok zarar verecek hadi onu ekliyorum. Tam bitti diyeceğim yeni bir şey daha çıkıyor e onu da eklemek zorundayım vesaire ve yani makale bitmiyordu. Çünkü her hafta çok ciddi bir sorun çıkıyor makalede yer alması gereken ve bu işin ekolojik kriz boyutu makalede ön plana oturdu. Ama en baştan benim en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi de siz e, Türkiye'deki yönetimin hükümetlerin e, kalkınma takıntısını daha giriş bölümünden koymuşsunuz. Yani e, aslında bu e, krizin saptanmasının ötesinde nedenine yönelik tespitleriniz de var. E, tabii yani esasında o, o, onun da hakkını vereyim bu o, ilk başta bahsettiğim. Ee, developmentalist obsession yani e, kalkınma takıntısı diyeceğimiz kavramda zaten referans gösterdiğimiz e, Hürriyet Daily News gazetesi de bir e, işte köşe yazarından alınma bir kavram ve bu e, çok e, güzel bir testi olduğu için bunu özellikle işte e, e, işaret içinde e, kullandım referans göstererek ve evet esas sorunumuz bizim yani bu daha biraz e, eski e, kafalı diyeyim. Yani 1950'lerde 60'larda ABD'de gördüğümüz, dünyanın diğer ülkelerinde gördüğümüz yani inşaatla kalkınma işte binalarımız, barajlarımız olsun şeklinde bir takıntı. Ya yani tabii ki ülkem kalkınma kötü bir şey değil. Fakat yani bu bilinçsiz bir şekilde her tarafa inşaat yaparak olursa hem toplumun hepsine yayılmıyor belli bir azınlığa fayda sağlıyor hem de Türkiye'nin en büyük değeri olan doğal zenginliği ekolojik zenginliğini yok ediyor ve esasında kalkınma değil gerilememize yol açıyor çünkü sonuçta doğal zenginlik en büyük servetimiz zaten ekosistem hizmetleri diye bu ekolojide artık büyük yer kazanmış bir kavram ve ekolojinin, ekosistemlerin de bize büyük faydaları var. Özellikle kırsal kesimde yaşayan insanlar çoğunlukla zaten sağlıklı ekosistemler sayesinde hayatta kalıyor ve geçiniyor. Biz bunları yok ederek esasında gerçek anlamda kalkınmamızın da önünü kesiyoruz. Ve bu artık tamamen bir kriz boyutuna ulaştı. Çünkü yani doğa sürekli ikinci planda hatta planda bile değil. Yani yeter ki işte gayri safi milli hasıla artsın. Ama tabii bu gayri safi milli hasıla nasıl dağılıyor? Kimler dağılıyor? Yani bu da pek sorgulanmıyor. Genellikle bir azınlık daha çok en çok faydalanıyor. Ve tabii doğal kaynakların yok olmasından da hepimiz zarar görüyoruz. Bu saplantı şeyini referansını aldığınız kimdi sorabilir miyiz? Tabii açıkçası Cengiz Akter galiba. Cengiz Akter evet, galiba. Evet. evet. Doğrudur. Doğru. Evet. Eee ben şimdi yani, yazılımın karşılığında yani. bakarsınız Aktaş evet. Aktaş altında evet. zaten şey olmuş evet. referans göstermiş kendimiz. Peki. Evet. bizim programcımız da olduğu için özellikle şey yapmak istedim. Ha çok <gülüyor> <hatırlatmak> iyi. <gülüyor> Tabii. Evet. Eee burada bir yani yazıdan da yola çıkarak aklıma gelen birkaç şeyi sormak istiyorum. Şimdi biz tabii Türkiye'de sürekli işte HES projeleriyle, termik santraller yapılan bu çıkarılan yasalarla falan filan. Ya işin birazcık sanki makro boyutuyla daha çok ilgileniyoruz. İster evet. istemez işin içinde olanlar olarak. Fakat sahada sizin gibi doğa korumacı olarak çalışanlar hariç. Aslında çok da fazla e, işin detayını e, bilmiyoruz. Mesela ben açıkçası sizin alanınız kuşlar daha çok e, değil mi? Evet. Daha çok e, bu konuda uzmansınız. Mesela Türkiye'de Ama, evet, hangi, evet. hangi kuşlar daha çok e, tehdit altında? Mesela yazıda e, soyu tükenmekte olan çok sayıda memeliden bahsediliyor Türkiye'de. Tehdit altında olan evet. 11 miydi, 18 miydi? Memeliden evet. bahsediliyor. Bunlar aslında çok yüksek rakamlar. Fakat biz bunları bilmiyoruz. Yani Türkiye'de hangi memeliler tehdit altında? Hangi kuşların soyu tükeniyor? Biraz genel bir çerçeve çizebilir misiniz bu konuda? Tabii şimdi bir ülke çapında bir yurt çapında. Yani uluslararası çapta tehdit durumu var. Ve şimdi Türkiye'de. Kuşlar açısından yani yaklaşık e, 30 türümüz küresel çapta tehdit altında ya da tehdide yakın derilen Niel Stratton kategorisi içerisinde. Ve e, bu da tüm türlerimiz 469 e, zaten en son e, türü de biz Kuzey Doğa Derneği olarak e, halkaladık 30 Ağustos'ta. Evet yazı da 468 ee, çünkü siz geçen hafta galiba değil mi? Yeni bir veya geçenlerde yeni bir tür buldunuz. Küçük bir atmaca türlü. Ee, i̇lk kez e, Iğdır Arak Stasyonumuzla halkaladık. Bu, bu şekilde 469 oldu. Ee, i̇şte e, memeliler açısından esaslı durum biraz daha e, e, önemli. Şu açıdan Türkiye'ye endemik. Türkiye özgün kuş türü yok. Ama memeli türü e, var. E, ve özellikle bizim ufak memelilerimizden Türkiye'ye endemik özgün türler var ve bunlar e, genellikle e, tehdit altında. E, ama Türkiye'de en önemli Sorun yani tehdit altında türler açısından bitkiler. yani Çünkü 3000 bitki sürü Türkiye endemik. Yani ülkemiz dışında bulunmuyor. Ve bunların büyük kısmı da küresel çapta tehdit altında. Ve maalesef çoğu herhangi bir koruma altında değil trafik anlamda. Peki en önemli nedeni nedir sizce? Yani sizin gözlemleriniz bu araştırmalardan çıkan sonuç bu. E, tehdidin en önemli nedeni işte kirlilik mi işte barajlar mı ya da başka evet. bir şey mi yani en en ön plana ne çıkıyor? Ee, yani doğal alanların yok olması. Yani ve, e, bu birçok şey bunun alt içine giriyor. E, i̇şte sulak alanlarımızın kurutulması özellikle son en 50 yılda e, yaklaşık e, 1.3 milyon sulak alanı kaybetmişiz. E, barajlarla tabii nehir ekosistemlerini yok ediyoruz. Şimdi Türkiye'de orman bitki örtüsü artmış yüzde altı artmış son otuz yılda ama yaşlı ormanlar hala kesilmeye devam ediyor. En güzel örnek çalıştığımız şu an için bulunduğum Sarıkamış Allahıhver Dağları Milli Parkı. Şimdi burada yaklaşık 60 kilometre kare yaşlı orman korunuyor ama Sarıkamış ormanları 400 kilometre kare ve bunun çoğu hala resmi olarak kesiliyor. Ki yani sonuçta burada biz 90 bin şehit vermişiz. O açıdan bunlar. Yani e, şehitlerin e, kanı yaslanmış diyebileceğimiz ormanlar ve hala bunlar dahi e, normal kereste muamelesiyle kesiliyor. Yani doğal alanların yok olması o yüzden en büyük e, tehdit eden faktör. Bu, bunun nedenlerinden bir tanesi de herhalde yerleşimlerin yayılması değil mi? Yani Veya sanayi e mi daha çok yoksa şehir, etkisi var. şehirleşmenin etkisi var. Yani. Hatta yeni çıkan bu hafta çıkan bir makale e, daha iki gün önce gördüm. E, dünya çapında incelmiş bu durumu. Ve bütün dünyadaki biyoçeşitlik sıcak noktalarına bakmış ki Türkiye'de 3 ayrı biyoçeşitlik sıcak noktasıyla neredeyse tamamı kaplı tek ülke dünyada. Ve önümüzdeki yaklaşık 50 yıl içerisinde şehirleşmenin en çok alanını tehdit ettiği dünyadaki 4 biyoçeşitlik sı sıcak noktasının 3'ü ülkemizin içinde bulunduğu Akdeniz. ...Kafkaslar ve İran Anadolu. Evet. Yani bu benzersiz bir, ünik bir... ...yapıyı da oluşturuyor aynı zamanda... ...değil mi ekolojik anlamda? <gülüyor> Tabii yani bu... E, ...sıcak noktaların bir arada olması... ...kesişmesi aynı zamanda... hani ...hem onların sağladığı... ...zenginlik var hem de... E, ...bu kesişme alanlarındaki ekoton... ...diyebileceğimiz... ...yani iki e, farklı... ...yani farklı ekosistemlerin bir araya gelmesinin... ...doğurduğu bir zenginlik var. Peki iklim değişikliğini nasıl bir etki yapıyor? Yani bu biyoçeşitlik üzerine bir etkisi var mı gözle görünen şu anda? Kesinlikle zaten iklim değişikliği tüm şu an zaten bulunan tehditlerin üstüne de yeni ve çok büyük bir tehdit olarak eklenmiş durumda. Ve ben bunu 2008 yılında küresel çapta yaptığım bir analizde inceledim. Ve dünyadaki kara kuş türlerine baktım. Yani karasal ki bu dünya kuş türlerinin %86'sı demek. Yani su alan ve deniz türlerini katmadım ve habitatların iklimden dolayı farklı alanlara e, kayması e, zorunluluğu doğuyor. Hava işte örneğin iklim e, sıcaklaşınca belli orman tipi artık orada yaşayamıyor ve e, bu e, en kötü durumda dünyada e, 2500 kuş türünün yok olmasına yol açıyor senaryolarımızda ki bu da karasal kuş türlerinin %30'u demek. E, ve e, ortalama bir senaryoda ise işte e, yaklaşık en son beklentiye göre yani 2100yılı üç buçuk santigratlık bir ısınma bekleniyor şu anki duruma göre ortalama 600 ila 900 kuştunn yok olması ortalama bekliyoruz senaryolarımıza göre. Evet bu tabi bir daha ebediyen sonsuza kadar geri getirilemeyecek ve bütün yaşama e, zincirini dokusunu da e, tahrip edecek bir şey olarak yani felaketlerin en büyüğü desek yeridir herhalde değil mi? Kıymetle de yani soy tükenme e, yani sonsuza dek tabii ki bir tür gidince geri gelmesi mümkün değil. Peki sizin biraz da yaptığınız çalışmalardan isterseniz söz edelim. Ee, geçen aylarda bir konuşmanızı dinlemiştim. Orada en çok üstünde durduğunuz aslında en ilgi çekici olanlardan bir tanesi de bu yaban hayatı koridoru meselesi. Türkiye'nin ilk yaban hayatı koridorunu açtınız galiba. Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Nedir bu koridor? Ne işe yarıyor? Nerede yapıldı? Evet, bu Orman Su İşleri Bakanlığı ile yapılan bir proje ağaçlandırmayı işte onlar yapıyor. Zaten şu an ben Sarıkamış'tayım ve bu da koridorun başlangıcı. Bu demin bahsettiğim işte Sarıkamış'ın izole ormanını 400 kilometre kare dediğimiz kuzeye doğru, kuzeydoğuya doğru diğer göle Ardahan gibi diğer izole orman parçaları birleştirerek en sonunda posof yaban hayatı geliştirme sahasında biten bir ağaçlandırma koridoru ve bu şekilde yaklaşık 7 bin hektar ağaçlandırmayla 53 bin hektarlık orman alanı birbirlerine bağlanıyor ve korunuyor ve bütün bu alanda Karadeniz'in, Doğu Karadeniz, Kafkasların büyük ormanlarıyla birleşmiş oluyor. Bu tabi çok uzun vadeli bir proje. 2008 yılında iki bakanlığa önerdim ve daha sonra topladığımız bilimsel veriler işte kurtları ilk kez Türkiye'de geçen sene takip ettik vericilerle ve bir kurtun İstanbul'un ilinin yüz ölçümünden büyük bir alanı kullandığını gösterdik. 5600 km2. Diğer kurt da büyük bir alan kullandı. Yani bu verilerle de gösterdik ki 230 km2'lik Sarıkamış Milli Parkı. Esasında bu büyük yaban hayvanları için bozayı, kurt, gibi çok küçük ve yetersiz. Ve bu verileri de Aralık ayında ilk kez ilk verileri bakanlığımıza gösterdik. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nü. E, harita üzerinde de çok bariz gör, e, görünüyor kurduların ne kadar büyük bir alan kullandığı. Peki o koridoru onların... kullanmaya başladılar mı? Koridoru, yaban hayatı koridoru, koridorunu. Şimdi e, daha yani koridorun alanı zaten kullanıyorlar yani e, şu anda. E, fakat koridorun ağaçlandırması daha başlamadı. Bu e, yaz toprak e, örnekleri alındı. Planlama yapıldı. İşte son e, güzergah çizildi. Ee, ve e, önümüzdeki ilkbahar ağaçlandırmasına başlanacak. Ama e, kurtlar zaten koridor alanına da girip çıkıyor. Yani e, bütün bölgede büyük bir alan kullanıyorlar. Ben de şeyi söyleyeyim ya ağaçlandırma e, denirken nasıl, e, ne gibi kriterler uyguluyorsunuz? Yani benim bildiğim kadarıyla, hatırımda kaldığı kadarıyla... E, Aynı tip ağaçların oluşturduğu şeylere orman bile denmiyor. Aslında onlar tek tip monokültür sayılıyor ve biyolojik çeşitlik açısından yetersiz ve zayıf bünye gösteriyorlar. Tabii. Bunu Şimdi, nasıl evet, Bu bölgedeki birkaç ağaç türü kullanılacak. ve Orman altında da kuşburnu gibi özellikle ayların sevdiği bölgeye has çalılar da dikilecek. Yani buradaki bir avantaj bölgedeki doğal ormanın da çoğunlukla... Sarıçam dediğimiz Pinus Silvestris'ten oluşması ve hmm. e, bu ağaçlandırma da kullanılan bir ağaç olduğu için o açıdan bir avantajımız var. Yani ilk başta en azından hızlı bir şekilde e, Pinus Silvestris ağaçlandırmasıyla koridorun e, al, e, yapısı yani orman örtüsü oluşmaya başlayacak ve e, diğer e, bölgeye özgün diğer türler de buna eklenecek. Kuşburnu gibi çalılar dahil olmak üzere. Yani e, bu orman tabii ki yani biz e, buradaki doğal ormanı her türüyle yaratmamız mümkün değil ama zaten tür açısından çok zengin bir orman değil. E, Pinus Silvestris'in dominant olduğu bir orman. E, ve e, bu şekilde e, orman örtüsü e, diğer bitki türleriyle de desteklenecek. Evet. Şarjım e... bitmek üzere kusura bakmayın arazideyim de ben. <gülüyor> ha, tamam e, o zaman hemen e, toparlamaya çalışalım. E... Bir son soru yine bu konuşmanızda e, bahsetmiştiniz. Türkiye'deki yetkililerin bu e, doğa koruma meselelerine bakış açısını gösteren biraz trajikomik bir örnekti. İsrail ajanı kuş haberleri e, bir e, tarım e, il müdürü mü e, bir yetkilinin e, işte evet. kuşu inceliyoruz. Ajan olabilir gibi bir açıklama yapması söz konusuydu. Bu olay hani hep gülmek için anlatıyoruz ama bu ne kadar yaygın bir e, karanoya Türkiye'de. Ya esasında yani e, bu biraz. E, e, en... Yoksa basın mı abartıyor? Yani gazetelerin. Pek gelmedi. Öte yandan yani bana sorarlar işte sen ajan mısın? Ne yapıyorsun bu e, Karstaniye kuşları çalışıyorsun diye. Yani her zaman bir maalesef şüphe var ama e, yani bizi bizi artık buradaki çalışmalarımız benim sende yere gazetede ulusal gazetede çok duyulduğu için. Bizim başımıza gelmiyor. Ve biz zaten o haber çıktığı gün ben e, gazete de Türkiye e, yani doğrusunu yazdım. Yayınlasalar tabii iyi olurdu. E, belki de bu tip bir uluslararası e, boyuta ulaşmazdı. Yani daha sonra işte uluslararası BBC bunu Türkçeden çevirip yayınlayınca yani bana da telefonlar geldi Amerikan Uluslararası Radyosu'ndan. Onlara ben açıkladım durumu. Türkiye'de böyle bir bilinç olduğundan. Yani bunun bir istisna olduğundan bahsettim Zaten o haberin alttaki yorumlara bakarsanız %90'ı yani bu geçiyor, evet. saçma bir şey olduğunun evet. farkında Ve kuş halkalamadan bahsetmiş Hatta haber altındaki birkaç yorum Kuzey Doğa Derneği'nin bile bahsetmiş yani Bu bilinçin artık Oluşuyor olması güzel bir şey Ama bizim de bilim insanları olarak Görevimiz yani sadece kuş halkalamak değil yani Kuş halkalamanın önemini Doğanı korumanın araştırma önemi de insanlara sürekli anlatmak Evet, yani can... Bizim de burada üzerimize düşen önemli bir görev var <gülüyor> Evet tabi e, Can son olarak belki adı da geçmişken Kuzey Doğa e, Derneği'nin amaçları, çalışmaları ve etkinliği konusunda Birazcık e, bir özet bilgi verebilir misin? Tabi e, öncelikle web sitemiz kuzeydoga.org e, Ben Twitter'da Şekercioğlu olarak çalışmalarımızı takip edebilirsiniz Şimdi Kuzey Doğa isminden anlaşılacağı gibi Kuzey Doğu Anadolu'ya odaklanmış taratillerimiz Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı bu bölgede yaban hayatının ve bölge ekolojisinin araştırılması, etkin olarak korunması gereken yer, yerel ve ulusal kurumların işbirliğiyle ve bölgedeki yaban hayatı ve doğanın ekoturizm yoluyla tanıtılarak bölge halkını da bir fayda sağlanması diyerek özetleyebiliriz. Hı hı. Peki çok teşekkür ederiz. Ee, çalışmanızın arasında e, sizi programa almak durumunda kaldık. Şarj bitmeden bir maçı da teşekkür edelim. Ee, evet Bir dahaki... yıllık artık yenilemem lazım. Pek şarj tutmuyor. <gülüyor> evet, daha sonra yeni gelişmeler oldukça yine görüşelim. Evet. Eskiden daha önce de programlarda konuşmuştuk. Birkaç kere fırsatımız olmuştu. Önümüzde de tekrar görüşme dileğiyle diyelim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim. ilgilendiğiniz için iyi programlar. Hoşçakalın. Hoşça evet. Çağın Şekercioğlu ile konuştuk. yuta Üniversitesi öğretim üyesi ve Kuzey Doğa Derneği'nin kurucusu Türkiye'de de doğa koruma alanında en e, aktif çalışan en iyi bilinen e, en yoğun e, ben açıkçası işte Twitter'dan falan takip ediyorum kendisini hiç durmadan e, sürekli çalışan bir şeyler yapan e, bugün de programa zaten araziden evet. katıldı <gülüyor> isimlerden biriydi. Birkaç dakikamız kaldı. Bir iki... Seçtiğimiz müzik var mı yoksa bir... müziye zamanımız var mı pek yok gibi sanki. Evet, yok. O zaman birkaç şey söyleyelim. Geçen iki hafta önceki programda sözünü etmiştik biraz daha etraflıca üzerinde durabiliriz Bu organik gıdalar aslında evet. o kadar da iyi değilmiş evet. değil mi? Stanford <gülüyor> Üniversitesi'nde yapılmış bir çalışmanın organik gıdalar daha sağlıklı ya da daha güvenli mi? Konvansiyonel alternatiflerine göre sistematik bir araştırma. Başlığını taşıyan bir araştırma vardı ve birçok gazete tarafından da veya güvendiğimiz gazeteler tarafından dahi üstüne atlayarak gördünüz mü bakın işte organik gıdalar daha sağlıklı değilmiş filan gibi yorumlara da yol açtı araştırmayı görmeden üzerinde konuşmak doğru olmaz demiştik ama şüphe uyandıracak pek çok nokta vardı Şimdi biraz hem araştırmanın özetine bakma fırsatımız hem de bunun üzerinde dünyanın en önemli uzmanlarından biri sayılan Frances Moore La Pen'in yazdığı bir makale var. Kısaca ondan bahsedersek bir kere bu Stanford araştırması organiklerin değerini aşağılıyor diye bir şey duyduğum zaman yani pahalı relatif olarak görece olarak bağlı organik yiyeceğin daha sağlıklı olmadığı ve daha güvenli olmadığını, pestisidlerle böcek öldürücülerle yapılan üretilen ürünlere göre olduğunu duyunca ne, neden bahsediyor diye. Şimdi gerçekten araştırma bunu söylüyor mu? Hayır. Kesinlikle değil. Ama ...araştırmayı yapanların... ...tavrını da eleştiriyor... Moore Morlape ve diyor ki... ...daha... E, ...özenli bir üslup seçebilirlerdi... ...hatta kendi... ...kendi e, bulgularını da... ...çelişkiye düşüren... ...üsluplar kullanılıyor... ...mesela e, şeyi söylüyor... E, ...yani organik e, şeylerin... E, ...tüketilmesi... ...gıdaların tüketilmesi... Açıkça söylüyor ki pestiside olan maruz kalma durumunu, pestisit kalıntılarını, böcek öldürücü zehirlerini... ...ya da antibiyotiğe direnç kazanmış bakterilere karşı maruz kalmalarını artırır diyor. E tamam ama bu azaltabilir gibi bir terim kullanmaları çok yanlış yorumlara da kötü niyetlerin eline de fırsat veriyor diyor. Ve kendi verilerine bakıldığı zaman ki ben de baktım aynı şekilde çok net olarak daha raporun açılış cümlesinde denenmiş organik ürünlerin %30 daha pestisit kalıntılarına göre böcek öldürücü zehirlerine göre %30 daha az ihtiva ediyor olduğunu söylüyor ki bu zaten yeterdi artar bile. Yani zehire %30 oranında daha az maruz kalmak. Ama raporun kendisine bakıldığı zaman bu özette değil. Yani şöyle bir cümle var. Zaten her türlü tartışmayı ortadan kaldıracak nitelikte. E, tespit edilebilir, ortaya çıkarılabilecek pestisit kalıntıları, böcek öldürücü kalıntıları organik ürünlerin sadece %7'sinde bulunmuştur. Buna karşılık Konvansiyonel yani gübre ve şey kullanılarak işte pestsizlik kullanılarak yapılan ürünlerde yüzde otuz sekizinde bulunmuştur diyor. Bu yüzde seksenden fazla bir Evet ben de tam onu diyecektim yüzde otuz yapmaz ki bu. Yüzde otuz yapmaz yüzde seksen yapar. Yani her halükarda Stanford'ın araştırması pratik ve klinik anlamda da Laboratuvar anlamında da çok anlam taşımıyor diyor la ki. Lape e, dünyanın ilk bu konulardaki kitabını yazan 40 yıl önce Diet for a Small Planet diye e, küçük bir gezegen için beslenme diye e, ilk bu konuda 27 yaşındayken yazan şimdi de 40 yıl geçtikten sonra yeni bir kitapla ekonom ekolojik düşünce yani yeni bir dünya e, yaratmak için düşünce tarzımızı değiştirmeliyiz diye de bir kitabı. Yeni yayınlanan Lape çok büyük bir uzman. Kızıyla birlikte de sivil toplum kuruluşları oluşturdular, çalışıyorlar. O diyor ki e, bu araştırmanın başka insanı şok edecek kadar eksikleri de var diyor. En önemli eksiği de şu diyor. Uzun vadeli bir araştırmaya dayanmıyor. Yani sadece kesitsel mi yapılmış yani tek bir kesit. Hayır çok uzun vadeli araştırmalarda ancak çıkabilecek olan bu gibi kimyevi ve şey laboratuvar şeylerini yani iki günden iki yıla kadar uzanan bir şey bölümü almışlar. Oysa herkesinde bildiği gibi diyor bu alanlarla uğraşan kimyasal şeylere maruz kalma durumları genellikle on yıllar alır özellikle kanser ve nörolojik sinir hastalıkları bozukluklarında filan olduğu gibi bir de araştırmanın çok çok önemli bir başka eksiğinden de bahsediyor şeyle ilgili daha sağlıklı ve daha güvenli olduğundan bahsederken tüketicileri sadece ele almışlar diyor oysa asıl üretenlerin maruz kaldıkları korkunç şeyleri kimse e, bil, bilmiyordu olamaz yani lösemi, non Hodgkin lenfoma, multiple mieloma, e, yumuşak doku sarkoması gibi ayrıca deri, dudak, mide, beyin ve prostat kanserlerine yol açtı. Kesin tespit edilmiş bu pestisitlerin filan. Dolayısıyla artık organikte bu konuda bir tartışma yok ve son olarak da şunu söylüyor. Araştır, ...yeni bir araştırmada Newcastle Üniversitesi'nden e, organik e, meyve ve sebzelerin ortalama gıda bakımından zenginliği, e, zengin olma seviyeleri yüzde %12 daha fazla çıkmış. E Daha ne olacak yani? <gülüyor> yani aslında, organik konusunda bir tartışma olabilir mi yani? Aslında burada en e, enteresan olan ve bence üzerine araştırma yapılması gereken alan neden... E, ...gazetelerin e, böyle bir haberin üzerine bu kadar şevkle atladıkları ama hani e, şey gibi bir olay mı acaba? Hani insan köpeği ısırırsa haber olur tarzında bir şey mi? Yoksa gerçekten e, bu mu isteniyor yani böyle haberlerin verilmesi ve hani bir tek araştırmada bunun çıkmış olması... ...işte bunun tersi olan yüz tane araştırmanın önüne geçebiliyor aynı iklim değişikliğinde de olduğu gibi. Aynı zaten ve kabul etmek istemeyen... E bir zihniyet bunu gerçeklikle yüzleşmek istemeyen bu konuda çıkmış önemli bir Türkiye'de de olumsuz anlamda önemli bir yazı vardı köşe yazısı İsmet Berkan'ın ona daha sonra da değinme fırsatı evet. bulmalıyız bence. Evet. Bir de e, artık gelecek haftaya kaldı ama e, ozon günüydü 2 e, gün önce 2-3 e, gün önce 16 Eylül e, Montreal protokolünün 25. yılı e, önemli bir şeydi belki bu ozon tabakası meseleleri ne durumda? Gelecek hafta vakit bulursak ondan da konuşuruz. Zamanımızı yine geçtik. <gülüyor> Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madran.